Nazardan koruması için üzerimizde ayetel kürsi taşımamız faydalı olur mu? Muska şeklinde. Nazardan korunmak için ne yapmalı? Sahabe-i Kiram radıyallahu anh buyuruyor ki, biz çocuklar, küçükseler onlara yazardık ayet-i kerimeleri, onlara ayetlerin yazardık, onların boyunlarını asardık ya da kol uygun bir yerlerine asardık bunu. Fakat eğer büyükseler, Onlara bu sureleri öğretirdik, ayetleri öğretirdik, o ayet kelimeleri kerimeleri okurlardı. Bir insan en iyi kendine rukiye yapabilir. Yani sizi en iyi kim düşünür? Kendiniz düşünür. Yani hasta olduğun zaman alıyorsun bedenini, işte, gidiyorsun doktora, başka biri götürmüyor. Sen gidiyorsun, dişin ağrınca o acıyı çekiyorsun, sen gidiyorsun. O halde... Kur'an-ı Kerim'i okumayı Müslümanlar bilecekler. Rukiye ayetleri var, onları okuyacaklar. Şifa niyetiyle okuyacaklar. Tabii madde planında hastalıkları varsa doktorlara gidecekler. Ama rukiye olarak bunları okusunlar, kendileri okusunlar. Eğer okuyamıyor, çocuksa o zaman bir dışına uşanmadan bir şeyler sararak o halde çocukların üzerine asa bilirler sahabe-i kiram yapmış. Peki nazar var mı var? Nasıl korunacaklar? İşte ayet-el kürsü okusunlar, Fatiha okusunlar, Felak nas, İhlas bunları okusunlar. Bu sure-i okusunlar. Bunların büyük bereketi var. Bir de Müslüman rivayet ettiği bir adet şerif var. Bunu yapabilirler mi bilmiyorum ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki "İde tu siltum yani siz gusül almaya davet edildiğiniz zaman o zaman gusül abdesti alın. Müslüm allah Alem rivayet ediyor. Ya da abdest alın. Yani birisinin diğerine gözü değdiyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazar eden kimse o bir abdest alsın. Su kabda olsun. Kim nazar edildiyse etkilendiyse onun nazarından başından doğru onun arkasından böyle o suyu döksünler, abdest suyunu. Yani Allah alem burada hikmet nedir? Tabii nebevi tıp var burada. Yani insan bedeninden terleyince bir takım zararlı işte maddeler çıkmış olabilir. Yıkanınca da gusül abdesti, normal abdest alınca hani aşıda mikrobu kullanıyorlar mikrobu öldürmek için. Allah a alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fotoğrafı görmüştür. Ama netice itibariyle yani siz böyle gusül abdesti almaya nazar ettiğiniz biri var. Ondan dolayı çağrılıyorsanız direnmeyin. O zaman gusul e, gusül abdesti alın. İdâvetusiltum <gülüyor> fâtesilû. Gusül abdesti alın o suyu da verin ötekine döksün arkadan doğru onunla nazarın etkisinden kurtulsun.